Yakın yok dedi de cihattan gayrıdır. Yakın yok dedi de cihattan gayrıdır. <gülüyor> Gördüm ki cihadın Alhamdülillahi'l-kaviyyil metin ve salatu vesselamü ala men bu'it bis-seif rahmeten lil -alamin. Amma ba'd. Küfür Risaleleri Asrın saptırıcı tağutu Said Nursi ve kör takipçileri mürtet Nurcular 2. Bölüm Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. Salat ve selam onun elçisine, ehline, sahabesine ve onu dost edinenlerin üzerine olsun. Tağut Said Nursi ve risalelerindeki İslam'a uymayan küfür, şirk ve bidatlerin bir kısmını ve bu makalemizin birinci bölümünü Konstantiniyye dergisinin yedinci sayısında yayınlamıştık. Makalemizin geri kalan kısmını ise dergimizin bu sayısında sizlere sunuyoruz. Risale-i Nur'da Hristiyanlık Said Nursi şöyle diyor Şiddeti şefkat ve dikkatten bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibeti beşeri yeden biçarelere gelen felaketler, helaketler, sefaletler, açlıklar, şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki böyle musibetlerde kafir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibeti semaviye, masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. 3-4 aydır ki dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiçbir haberim yokken Avrupa'da Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak tahattür ettim. O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat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 mükafatı büyüktür belki onu cehennemden kurtarır. Çünkü ahir zamanda madem fetret derecesinde din ve dini Muhammediye aleyhissalatu vesselam bir lakaytlık perdesi gelmiş ve madem ahir zamanda Hz. İsa'nın aleyhisselam din hakikisi hükmedecek İslamiyetle omuz omuza gelecek elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan ve Hz. İsa'ya aleyhisselam mensup Hristiyanların mazlumlarının çektikleri felaketler onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. sen ihtiyarlar ve musibet zedeler, fakir ve zayıflar, müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve felsefenin delaletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret olmakla beraber yüz derece onlara kârdır diye hakikatten haber aldım. Cenabı Erhamur Rahim'e hadissiz şükrettim ve o elim elen ve şefkatten teselli buldum. Kastamonulahikası 114 115. Sayid Nursi bu cümlelerinde ihtar ve hakikatten haber aldığını iddia ederek Dünya Savaşı sıkıntısında ölen Hristiyanlardan 15 yaşından küçük ölenlerin şehit olduğunu ve 15'inden yukarı ölenlerin ise çektikleri sıkıntılar yüzünden cennetlik olduklarını söylemektedir.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 Artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Maide 72 Ve yine şöyle buyurmaktadır. Kafir olarak ölenlerin bütün amelleri dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır. Ve onlar ateş halkıdır. Orada sürekli kalacaklardır. Bakara 217 Ve yine şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, Dünya dolusu altını fidye verseler bile bu hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Ali İmran 91 Allah Subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Hristiyanların kafir ve cehennemlik olduğunu beyan etmesine rağmen onların cennete gireceğini söylemek açık bir küfür ve Kur'an'ın bu ayetlerini açık bir inkardır. Ayrıca yukarıda zikrettiği sapıklıklardan biri de İsa'nın Aleyhisselam Hristiyanlık diniyle hükmedeceğidir. İsa Aleyhisselam kıyamete yakın bir zamanda indiğinde muhakkak ki İslam şeriatıyla hükmedecektir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Ali İmran 85 Ebu Hurayra radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ileride Meryem oğlu İsa sizin içinize adaletli bir hakim olarak inecektir. O zaman o açığı kıracak, domuzu öldürecek, cizye vergisini kaldıracak, mal o kadar çoğalacak ki hiçbir kimse mal kabul etmeyecek. Nihayet bir tek secde dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı olacaktır. Bukhari rivayet etti. İbn Hacer bu hadisin şerhinde şöyle der, adaletli bir hakim olarak inecektir. Yani İsa aleyhisselam, İslamiyetin şeriatıyla inecektir. Bu şeriat ne solunmayacak, bilakis kıyamete kadar devam edecektir. İsa aleyhisselam, bu ümmetin hakimlerinden bir hakim olacaktır. Fethul Bari. Ayrıca Said Nursi, Hristiyanlar için şöyle demektedir. Bir derece mahremdir. Hem Selahaddin'in Asayi Musa'yı Amerika'ya vermesi münasebetiyle deriz, misyonerler ve Hristiyan ruhanileri hem nurcular çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü herhalde şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak, tabakayı avama müsaadekar, ve vücubu zekat ve hürmet riba ile burjuvaları avamın yardımına davet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde Müslümanları aldatıp onlara bir imtiyaz verip bir kısmını kendi tarafına çekebilir. Emir dağ lahikası 1. Ve yine şöyle söylemektedir. Şimdi ehli iman değil Müslüman kardeşleriyle belki Hristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medari ihtilaf meselelerini nazara almamak niza etmemek gerekir. Emir dağ bir 1. Said-i Nursi misyonerler Hristiyan ruhanileri ve nurcuların dikkatli olmasını tembihleyerek onlara uyarıda bulunmaktadır. Ayrıca Müslüman ve Hristiyanların ittifakını bozmaya çalışanların olduğu uyarısında bulunup buna da dikkat edilmesi gerektiği ikazında bulunduktan sonra Müslümanların Hristiyan ruhanilerle ihtilaflı konularını bir kenara bırakarak ittifak etmeleri gerektiğini söylemektedir. Yani Said Nursi, Müslümanların İsa Allah'ın oğludur, üçün üçüncüsüdür diyen ve Allah'a aşağı çocuk isnat edip tek Allah yerine üç ilah kabul eden ve bunun dışında yüzlerce sapık düşünceye sahip olan Hristiyanların bu düşüncelerine göz yumup onlarla ittifak kurulmasını nasihat etmektedir. Said Nursi'nin ehli kitap hakkında söylediği bu ve buna benzer satırlarını okuduktan sonra günümüzdeki müşriklerin iddia ettikleri dinler arası diyalog küfür düşüncesinin nereden kaynaklandığını daha iyi anlayabiliriz. Evet, Said Nursi Hristiyan kardeşlerinin cennetlik olduklarını iddia ettikten sonra önce onlara nasihat etti ve daha sonra Müslümanların onlarla olan dini ihtilafını bir kenara bırakarak onlarla ittifak kurmaları gerektiğini söylemektedir. İşte bugünkü nurcu ve gülencilerin dinler arası diyalog fikrinin öncülüğünü yapmaları Hristiyanlara sempati duymaları, onların da cennete gireceğini söylemeleri, insanlara ister Hristiyan olun ister Müslüman olun fark etmez demeleri ve onlarla ittifak kurup Papa'nın elini öpmelerinin asıl fikir babası bu melun sapıktır. Bu necis düşünce ve günümüzdeki Nurcu ve fetullahçıların sahip olduğu onlarca küfür ve şirk düşüncesinin asıl kaynağı Said Nursi Tağut'u ve küfür risaleleridir. Risale-i Nur'da batınilik Batınilik Kur'an ayetlerinin veya hadislerin görünür anlamlarının dışında daha derinde gerçek anlamları bulunduğuna inanarak ayetleri buna göre yorumlamaya denir. Said Nursi şöyle demektedir. Ve madem Necmeddin i Kübra ve Muhyiddin-i Arabi radıyallahu anh gibi pek çok ehli velayet, manayı zahiriden başka batini ve işari manalar ile ekser ayatı tefsir etmişler, hatta tefsirlerinde Musa aleyhisselam ve Fir'an'dan Mur'at kalp ve nefistir dedikleri halde ümmet onlara ilişmemiş, büyük ulemadan çokları onları tasdik etmişler, elbette ayetin delalet-i zımniye ile, Risale-i Nura kuvvetli karineler ile işareti kat'idir, şüphe edilmemek gerektir. Sikke-i tasdiki gaybi 62. Said-i Nursi'nin kendisine üstad kabul ettiği gazali, bu konuda şöyle demektedir. İşte bu tevillerin batıl oldukları tevatür ve his ile bilinir. Diğer bazılarının batıllığı da zannı galip ile bilinir ki bunlar hasseler ile alakalı olmayan şeylerdir. Bütün bu tevillerin hepsi haram ve sapıklık ve insanların dinini ifsat etmektir. Bu gibi batıl teviller ne sahabe ne de tabiinden rivayet edilmemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i kendi arzusuna göre tefsir eden cehennemdeki yerine hazırlansın. Yaratıkları Yaradan'a davet ediyorum zanlıyla bilerek lafızları murat olmayan bu gibi tevillere çevirmeyi uygun gören ehli tammat, haddi zatında doğru olan bir sözü Peygamberimiz söylemediği halde söyledi deyip ona isnat edenlere benzerler. Doğru olan her meseleye bir hadis uyduran gibi. Bu ise zulüm ve sapıklıktır. Üstelik Peygamber Efendimizin bir kimse benim söylemediğimi kasten söyledi diye bana isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın hadisindeki hale düşmektir. Hatta bu tevillerin fenalığı bu gibi isnatlardan daha çok ve daha büyüktür. Çünkü bu gibi teviller elfaza olan itimadı sarsar ve Kur'an-ı Kerim'den istifade yollarını tamamen keser. Gazali, ihya'yı i Din. said -i Nursi Gazali'nin haram, sapıklık ve insanların dinini ifsad etmek diye nitelediği Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem en ağır vadine muhatap kıldığı bu adamlara ümmetin ilişmediğini, büyük alimlerin çoğunun onları tasdik ettiği yalanını hiç utanmadan söylemektedir. Hatta Gazali sadece bu konuyla alakalı Batiniliğin rezillikleri adında bir kitap yazmış ve bunları en ağır bir şekilde kötülemiştir. İmam Gazali'nin üveysi bir talebesi olduğunu iddia eden bu kör cahil bunak, böylesine önemli, tehdidi ağır bir meselede, Üstadına hiç muhalefet eder mi? Hem birini üstad kabul edeceksin, hem de en temel, en meşhur kitabını okumayacaksın. Yanında kitap bulundurmayan, onlara müracaat etmeyen, kimseye de soru sormayan birisinin düşeceği hal, bundan başka bir hal olabilir mi? Ayet-i kelimelerdeki lafızları kendi şahsına yorması, sad birbirlerine tam kardeş olması ve bir kelimede birbirinin yerine geçmesi münasebetiyle bu ayetteki saiden kelimesindeki sad sin okunsa Risale-i Nur'un tercümanını göstermesi. Sikke-i Tasdiki Gaybi 112. İşte Risale-i Nur'un kahramanı, işte Kur'an'da saidedir ve hadiste seyid diye söylenen mübarek üstadımız Said Nursi. Sirac-i Nur 255. Batıniler lafsız anlarına göre lafzın çağrıştırdığı manalar ile yorumlamışlardır. Nur Risalelerinde önce Ebced hesabıyla elde ettikleri belli isim ve tarihleri gösteren rakamlar belirlenmekte, daha sonra aynı hesapla ayetlerde bu rakamları verecek kelime ya da cümleler aranmakta, 3 sayı aşağı 5 sayı yukarı demeden bulunduğunda da tefsire girişilmektedir. Bulunan sözcüklerin, tamlamaların veya cümlelerin ellerindekini çağrıştırmadığı, ellerindekine işaret veya ima etmediği görüldüğünde de bir takım zorlamalara başvurularak Bunlar arasında bağ kurmaya çalışılmaktadır. Ayetteki lafız veya elfazın Ebced ve Cifir hesabına göre aldığı sayı değeri said Nursi ve Nur Risaleleri ile alakadar bir sayıyla çakıştığında bu, o ayetin bunları işaret, ima ettiğinin delili kabul edilmiş, bunu teykit edecek bir iki masal uydurmaktan da geri kalınmamıştır. Bu konuda İbni Teymiye şöyle demektedir. Ayetlere yüklenmek istenen manalar iki kısımdır. 1. Batıl manalar Allah'ın kelamının bu manalarla tefsir edilmesi caiz değildir. 2- Doğru hak manalar. Bunlar da iki kısımdır. Eğer Kur'an bu doğru manaya delalet ediyorsa yani ayetin manası buysa bununla ayet tefsir edilir. Değilse sırf bir münasebetten dolayı her doğru mana ile ayet tefsir edilmez. Bu münasebet lafzın delalet alanı dışındaysa tefsir caiz değildir. Fakat karamitalar ve batiniler böyle yaparlar caiz değildir. Çünkü lafzın manaya delaleti sem'i bir mesele olup lafzın bu manada o mananın kastedildiğine işaret edecek tarza kullanılır olması şarttır. Yoksa sadece lafzın bu manaya vazının elverişli ve uygun olması yani o manada kullanılır olması yeterli değildir. Çünkü çeşitli anlamlara uygun olan fakat o manalar için vaaz olunmayan lafızlar o kadar çoktur ki sayılarını ancak Allah bilir. Bu bu lafızla mana arasındaki münasebete itibar eden alimlere göredir. Bir kısım kelamcı ve belagatçıların görüşü budur. Lafız ve mana arasındaki ilişkiye önem vermeyenlere göre ise her anlama vazı müsait olan lafız hele belli bir manaya konulduğu ve kullanıldığı biliniyorsa sırf bir münasebetten dolayı bunun dışında bir manaya hamli Allah'a yalan isnat etmektir. İleri sürülen mana şeriatın bilinen bir esasına aykırıysa bu tefsir de caiz değildir. Bu tür tefsir karamitanın adetidir. Bir de ayete verilen mana şeriata ters düşmese de ayetten o mana kastedilmediği için bu tür tefsir de caiz değildir. Ne nas olarak ne de kıyas olarak lafzın delalet ettiği manaları ayetlere işaret yoluyla yükleyen birçok cahil vaiz ve mütesavvıfın durumları da budur. mecmuul feteva. Gazali de şöyle der. Bazıları tevil yaptıklarına inanarak mütevatir bir nasza muhalefet ederler. Bunların yaptıkları tevillerin lisan kaideleriyle yakından ve uzaktan bir ilgisi bulunmazsa bu küfürdür. Tevilci olduğunu iddia etse de eksibcidir. Batıniyenin ve şianın said Nusi üzerindeki etkileri İslam'ın ilk asrının ortalarından itibaren başlayan çeşitli cereyanlar meşruiyetlerini ispat edebilmek için delillerini Kur'an-ı Kerim'de aramışlar. Aradıklarını tam olarak orada bulamayınca da lafızları hakiki manalarından saptırıp keyfi manalar çıkarmışlardır. Çeşitli fırka mensupları, batiniler, sofiler ve felsefeciler aynı usul ve metotları kullanarak Kur'an'ın asıl maksadını ve manasını ya yok etmeye veya onu gizleyip kendi maksatlarını ortaya koymaya çalışmışlardır. Bütün bunlar asırlar boyunca remiz, işaret ve batın adı altında kullanına gelmiştir. Bu zümreler gerek Allah'ın kelamının, gerekse Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali'nin radıyallahu anh sözlerinin zahiri, hakiki manayı ifade etmediğini, onların asıl fikirlerinin başka batıni manalar olduğunu ileri sürerek, Kur'an'ın ve hadisin de zahirden başka batıni manaları olduğunu söylerler. Said-i Nursi dil kaidelerine uymaz istiare, mecaz ve kinaye gibi dili kullanma üsluplarına riayet etmez. Nitekim o, kelimelerin lügatlerdeki manalarına da itibar etmez. O, asırlar boyunca insan aklının dayandığı ölçülere zıt uçlardandır. Hadiseler, şahıslar, sebebi nüzuller, Kur'an-ı Kerim'in getirdiği umumi prensipler, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, had-i naslarla yaptığı kesin açıklamalara ait tarihi hakikatlere de taban tabana zıttır. Evet, Kur'an ayetlerine gelince bunları mevzusuyla asla ilgisi olmayan delilsiz ve burhansız görüşlerle keyfince tevil eder. Canının istediği, hayalinin düşündürdüğü gibi yazar. Kendi keyfi için coşup yürüyen herkes serbest bırakılsa da Kur'an-ı Kerim ayetlerine hücum etse onlara kabul edemeyeceği manaları yüklese acayip batıni tefsirlerle alçak şeytani fikirlerle bunları anlasa bu mevzuda batıl görüşler, bozuk teviller, terk edilmiş manalar ortaya koysa, bu takdirde binlerce insan peygamberlik ve velilik iddia ederlerdi. Birçokları da kötü niyetlerini ve sapık prensiplerini teyit ederlerdi. Nitekim El-Mughiratul-Ecili, Hamdan bin Kırmit el-Batini, Hulem Ahmet Yani, Mirza Hüseyin Mazenderani adındaki adamlar böyle yapmışlardı. İbn-i Teymiye şöyle demektedir. Allah ve Resulü'nün kınadığı bidat ehli iki kısımdır. Birincisi, hakkı bilip hilafını kast edenlerdir. Bunlar, Allah'ın kitabına muhalif şeyleri ortaya atmakta ve bunlar Allah katındandır demektedirler. Bu sözleri ya iftira cinsinden olan hadislerdir veya nasların batıl tefsir ve tevilleridir. Bu naslarla iddia ettikleri görüşlerini desteklemeyi amaçlarlar. Amaçları ise makam ve mal elde etmektir. Bunlar kitabı elleriyle yazıp, Az bir paha karşılığında bunu satmak isteyenlerdir. Elleriyle yazdıkları batıl şeylere veil olsun ve bu batıl karşılığı elde ettikleri mal ve benzeri şeylere de veil olsun. Mecmul feteva. Ulema, ayeti asıl manasının dışında başka bir şeye hamletmenin, ayetin lafzı manaya uymayan şekilde tevil ve tefsir edilmesinin tahrif olduğunda ittifak etmişlerdir. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an hakkında ilmi olmadan konuşan cehennemdeki yerine hazırlansın. Tirmizi rivayet etti. Yine İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an hakkında kendi reyiyle konuşan cehennemdeki yerine hazırlansın. Tirmizi rivayet etti. said Nursi de tıpkı şiiler gibi ebced ve cifir hesapları ile Kur'an'ın tefsirinde, Kur'an'ın icazı kanıtını ileri sürmektedir. Said Nursi bu ve benzeri birçok konuda batıniyeden ve şiadan etkilenmiştir. Risale-i Nur'da vahdet-i vücutçuluk. Vahdet-i vücut düşüncesi, Allah'ın alemden ayrılmadığını, bilakis her şeyin Allah olduğunu ileri süren sapık bir düşüncedir. Said Nursi şöyle demektedir. "Vahdetül vücuda dair bir parça izat istiyorsunuz. Bu meseleyi vahdetül vücudu şimdiki insanlara telkin etmek ciddi zarar verir. Nasıl ki teşbihat ve temsiller havasın elinden avamın eline ve ilmin elinden cehlin eline girse hakikat telakki edilir. Öyle de vahdetül vücut meselesi gibi ki ulviye ehli gaflet ve esbab içine dalan avamlara girse tabiat telakki edilir ve üç muhim zarar verir. Lem'alar 298 299 Ve yine şöyle diyor Aziz kardeşim senin ikinci sualin hulesası muhyiddin Arabi demiş Ruhun mahlukiyeti inkişafından ibarettir O sual ile benim gibi zayıf bir biçareyi muhyiddin Arabi gibi müthiş bir harikayı hakikat Bir dahiye ilmi esrara karşı mübarezeye mecbur ediyorsun Lemalar 38-40 Ve yine şöyle diyor eğer Muhyiddin dese Gördüm doğrudur Görmüş o ruh öyle alidir Kasten yalan söylemek Ona hiç yanaşmaz Kat an tenezzül etmez Lemaat 98-100 Vahdetül vücud ise Bir meşrep ve bir hal Ve bir nakıs mertebedir Fakat zevkli neşeli olduğundan Seyr-i o mertebeye Girdikleri vakit çoğu çıkmak istemiyorlar kalıyorlar Orada kalıyorlar en münteha mertebe zannediyorlar. Mektubat 76-78 Said Nursi, küfür olan vahdeti vücut anlayışını inkar etmemekte, küfür olduğunu söylememekte, bilakis bu anlayışın doğru olduğunu, yüce bir hakikat ve yüksek bir mertebe olduğunu iddia etmektedir. Bu fikrin öncülerini tekfir etmemekte, bilakis onları evliya olarak takdim etmekte ve onları övmektedir onların hadsizce söylemiş oldukları sözlerin yalan olmadığını, bile söylediklerinin doğru olduğunu savunmaktadır. Örneğin İbnül Farid için şöyle demektedir. İbnül Farid, aşak, o Araf Muhyiddin'den daha ileri gitti. Ümmetin itabından ondan geri kaldı. Kusuruna bakılmaz. Lemaat 98-100 Kusuruna bakılmaz dediği İbnül Farid, nazm Sülük adlı kasidesinde şöyle demektedir. Makamda kıldığım namazlar onadır. Ve şahit oluyorum ki o da bana namaz kılıyor. Her ikimiz de namaz kılan biriz. Secde etmek de kendi hakikati. Her secdede bir olarak bana namaz kılan benden başkası değil. Her secdede namazım da benden başkasına değil. Ben oyum, o da ben. Ayrılık yok aramızda. Aksine zatım zatımı sevdi. Benden bana elçi olarak gönderildim. Zatım, ayetlerimle bana delalet etti. mecmuul feteva Risale-i Nur'da ölülerin tasarrufu said Nursi şöyle demektedir. Özellikle Allah adamı Hazreti Abdülkadir Kavs-ı Azam, Ol der, Olur dairesinin kutbu. Barla lahikası 234. said Nursi bu cümlede Abdülkadir Geylani'nin Allah gibi dilediği bir şeyin olması için ol demesinin yeterli olduğunu iddia etmektedir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Bir işin olmasına karar verirse ancak ona ol der o da hemen verir. Meryem 35 Ve yine Said Nursi şöyle demektedir. Hz. Mevlana Hindistan'dan Tarik-i getirdiği vakit Bağdat dairesi Şah-ı Geylani'nin Ba'del-i hayatta olduğu gibi tasarrufundaydı. Hz. Mevlana'nın tasarrufu cayı kabul göremedi. Şahı Nakşibent İmamı İmam-ı Rabbani'nin ruhaniyetleri Bağdat'a gelip Şahı Geylani'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki Mevlana Halit senin evladındır. Kabul et. Şahı Geylani onların iltimasını kabul ederek Mevlana Halid'i kabul etmiş. Ondan sonra birden Mevlana Halit parlamış. Sıkki-i tasdiki gaybi 15-16 Ve yine şöyle diyor. Hazreti Şeyh'in vefatından sonra hayatta oldukları gibi tasarrufları ehli velayetçe kabul edilen üç evliyayı azimenin en azamı o Hazreti gavs Geylani'dir. Sikkey-i tasdiki gaybi 180. Ve yine şöyle diyor. Mematında dahi hayatındaki gibi daimi tasarrufu bulunduğu tasdik edilmiş olan bir kahramanı velayet. Sikkey-i tasdiki gaybi 187. Ve yine şöyle diyor. Hatta seyyidüş i olan Hazreti Hamza radıyallahu an mükerrer vakiatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi çok vakiatla bu tabakayı hayat tenvir ve ispat edilmiş. Mektubat 6 Ve yine şöyle diyor. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış, bazıları bir dakikada bir hatmeyi Kur'aniyi okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehli hak ve sıdk bilerek kizbe elbette tenezzül etmezler. Lem'alar 17 Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Ancak işitenler çağrıya icabet eder. Ölülere gelince Allah onları diriltir sonra ona döndürülürler. En'an 36 Tirmizi bu ayetin tefsirinde şu hadisi şerifin nakleder. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu an Rivayet edilmiştir. O şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bana rastladı ve Ya Cabir neden seni düşünceli görüyorum buyurdular. Ben ey Allah'ın Resulü babam şehit oldu. Arkasında borç ve bakılması gereken bir aile bıraktı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Babanın Allah tarafından nasıl karşılandığını sana müjdeleyeyim mi buyurdu. Evet ya Resulullah dedim. Buyurdu ki Allah hiç kimseyle perde arkasından olmaksızın konuşmamışken babanla yüz yüze konuştu ve ona iste benden vereyim buyurdu. O da ey Rabbim senin yolunda ikinci kez öldürüleyim, beni dirilt dedi. Allahu Teala ne var ki onların ölülerin tekrar dünyaya dönemeyeceklerine dair benim sabık hükmüm vardır buyurdu. O da ya Rabbi arkamda kalanlara bunu ulaştır dedi. Allahu Teala da Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma Ali İmran 169 ayetini indirdi Tirmizi rivayet etti İbni Abbas radıyallahu an, Nebinin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etti Uhud'da kardeşlerinize şehitlik isabet edince Allah onların ruhlarını yeşil kuşların içine yerleştirdi bu ruhlar yeşil kuş suretindeki taşıyıcılarına binerek cennet nehirlerine uğrar meyvelerinden yerler. Sonra arşın gölgesinde asılı olan altından kandillere dönerler. Şehitler yediklerinin, içtiklerinin ve kaldıkları yerin güzelliğini görünce bizim cennette diri olup da şehadetten dolayı cennet nimetleriyle rızıklandırıldığımızı cihada yönelmeleri ve savaştan korkup kaçmamaları için dünyada bulunan kardeşlerimize iletecek kim var derler. Bunun üzerine her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah ''Bunu sizden onlara ben eriştireceğim.'' buyurarak ''Nitekim Allah, Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetmeyin.'' mealindeki ayeti kerimeyi sonuna kadar indirdi. Ebu Davud, hakim, rivayet ettiler. Said Nursi, ölmüş insanların hayatta oldukları gibi dünya hayatında tasarrufatlarının devam ettiğini hatta yaşayan bir insandan daha çok tasarrufatlarının olduğunu iddia etmektedir. Sıkıntıları giderme, ihtiyaçları karşılama, dünyada seni meşhur etme, kaybolan eşyaları bulma ve benzeri bir ölünün hatta bir dirinin bile yapamayacağı birçok olağanüstü ve ilahi özellikleri ölüleri atfetmektedir. Kuşkusuz bu yapılan şirktir ve sahibini İslam milletinden çıkartır. Said Nursi burada ve daha başka birçok yerde yalnızca Allah'a (Subhanahu ve teala has olan ilahlık özelliklerinin birçoğunu evliya dediği kimselere rahatlıkla atfetmektedir. Bunun şirk olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi olamaz. İbn-i Teymiye bu konuda icma naklederek şöyle demektedir. Her kim nebileri ve melekleri aracı edinir, onlara dua eder, onlara tevekkül eder ve günahların bağışlanması, kalplerin hidayet bulması, sıkıntıların giderilmesi ve problemlerin giderilmesi gibi konularda onlardan fayda elde etmek veya zararı def etmek isterse o, Müslümanların icmasıyla kafirdir. mecmuul feteva Risale-i Nur'da istiğase said Nursi diyor ki Gavs beytinde diyor ki garda beni çağırdığı vakit onun imdadına yetişeceğim. Evet doğrudur. Arabi tarihle 1339'da müthiş bir buhran-ı ruhi ve dehşetli bir heyecanı kalbi ve dağdağlı bir teşevvuşun fikri geçirdiğim sıralarda pek şiddetli bir surette Hz. Gavs'tan istimdat eyledim. Bir iki yerde bahsettiğim gibi Futuhul Gayb kitabı ile ve dua ve himmetiyle imdadıma yetişti ve o buhranı geçirdim. Sıkkey tasdi ki gaybi 194. Ve yine şöyle diyor: 19. mektubu bir mecliste ve bir Cuma gecesi okumak niyetiyle üzerimi almıştım. Şiddetli yağmurlu bir geceydi. O mecliste okumak üzere elimi cebime koydum. O mübarek eser yerinde olmadığını hayretle gördüm. Eseri koyduğumca bir yırtık ve delik olmadığı gibi, ben de başka hiçbir yerde durmadığıma göre bu hale hayret etmemek kabil mi? O geceyi uykusuz geçirdim, müteessir oldum. Hz. Gavs'tan bu mübarek eseri istedim. Lillahilhamd. Ertesi günü bu eseri dinlemekle namaza başlamış olan bir muallim vasıtasıyla bulundu. Şakır şakır yağmur altında ve çamur içinde bu mübarek eser bulunsa bile artık okunmayacak derecede olacağını tahmin edersiniz değil mi? şayan hayret ve cayi dikkat ve medar ibrettir ki en ufak bir leke bile olmamıştır. Sikke-i ki gaybi 43-44 Ve yine şöyle diyor Ben 8-9 yaşındayken bütün nahiyemizde ve etrafında ahali, Nakşi tarikatında ve oraca meşhur Gavs-ı Hizan ile bir zattan istimdat ederken ben akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak Ya Gavs-ı Geylanı derdim. Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa Ya Şeyh ''Sana bir Fatiha, sen benim şu şeyimi buldur.'' ''Aciptir ve yemin ediyorum ki bin defa böyle Hazreti Şeyh immet ve duası ile imdadıma yetişmiş.'' ''Onun için bütün hayatımda umumiyetle Fatiha ve Eskar ne kadar okumuş isem zat-ı Risaletten aleyhisselam sonra Şeyh-i Geylaniye hediye ediliyordu.'' sikke tasdi Tasdiki Gaybi 179 Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. ''Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma.'' Ondan başka ilah yoktur. Kasas 88 Rahmanın kulları Allah ile beraber başka ilaha yalvarmazlar. Burkan 68 Allah'tan başkasına sana ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Böyle yaptığın takdirde sen muhakkak zalimlerden olursun. Yunus 106 De ki Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin onlar yerden neyi yarattılar? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortağı mı var? Eğer doğru iseniz bundan önce inmiş olan bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar bunların yaptıklarından habersizdirler. Ahkaf, 4-5 Ey insanlar! Size bir misal verildi. Onu dinleyin. O Allah'tan başka yalvardıklarınız var ya... Onların hepsi bir araya toplansalar bir sinek dahi yaratamazlar. Hac 73 Hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa onlar ne onlara ne de kendilerine yardım edebilirler. Araf 191-192 Allah'tan başka yalvardıklarınız da sizin gibi kullardır. Eğer iddianız da doğruysanız çağırın onları da size cevap versinler. Araf 194 Allah'tan başka yalvardıkları hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Onlar ölüdürler. Diri değil. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Nahl 20-21 İbn-i rahim Rahimahullah şöyle demektedir. Müslümanlar, İslam dininde bilinmesi gereken zaruri şeylerden biri olan bir kulun Allah'ın dışında başka birisine ibadet etmesi, ona dua etmesi, ondan istigase dilemesi, veya ona tevekkül etmesinin caiz olmadığını bilmekteler ve bu konuda ittifak halindeler yakınlaştırılmış bir meleğe veya gönderilmiş bir Resule ibadet eden onlara dua eden veya onlardan istigase yardım dileyen müşriktir herhangi birisinin ey Cebrail ya da ey Mikail ya da ey İbrahim ya da ey Musa ya da ey Allah'ın Resulü beni bağışla bana rahmet et beni rızıklandır bana yardım et beni kurtar düşmanlarıma karşı beni koru veya benzeri şekilde sözler söylemesi hiçbir müslümanın yanında caiz değildir bilakis tüm bunlar ilahlığın özelliklerindendir Mecmuul Feteva İbn Kayyim rahimeullah şöyle demektedir Şirkin çeşitlerinden biri de ihtiyaçları ölülerden istemek onlardan yardım dilemek ve onlara yönelmektir Bu yeryüzünde şirkin köküdür Ölünün ameli kesilmiştir o kendisine bile ne fayda ne de zarar veremezken Nasıl olur da ondan yardım istenilir ve ondan ihtiyaçların giderilmesi talep edilir? <messizlik> Risale-i Nur'da tadludu mekan, bir anda birçok yerde bulunmak. said Nursi şöyle diyor, velilerin abdalı çok yerlerde bir anda zuhur eder, görünür. Sözler 657. Ve yine şöyle diyor, hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesmeden ve abdal denilen bir kısmı bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Sözler 178. Ve yine şöyle diyor. Burada harika bir hadiseyi nakletmeden geçemeyeceğiz. Şöyle ki Bediüzzaman hapisteyken bir gün o zamanın Eskişehir Mudde-i Umumisi üstad Çarşı'da görür. Hayret ve taaccüble ve vazifesine son vereceği ihtariyle hapishane müdürüne ''Ne için Bediüzzamanız çarşıya çıkardınız?'' Şimdi çarşıda gördüm. Müdür de hayır efendim Bediüzzaman hapishanede hatta teciddedir, Bakınız diye cevap verir. Bakarlar ki üstad yerindedir. Bu harika vakıa adliyede şahi olur. Hakimler bu hali akıl erdiremiyoruz diye birbirlerine naklederler. Aynen bunun gibi bir vakıa da Bediüzzaman Denizli iken olmuştur. Üstadı halk 2-3 defa muhtelif camilerde sabah namazında görür. Savcı işitir Hapishane müdürüne pürhiddet, zamanı sabah namazında dışarıya, camiye çıkarmışsınız der. Tahkikat yapar ki, üstad hapishaneden dışarıya katiyen çıkarılmamış. Tarihçeyi Hayat 209 Said Nursi, bir insanın yapmasının mümkün olmadığı veya sadece Allah'a has olan özellikleri, sıklıkla gerek kendisine, gerekse evliya dediği kimselere vermektedir. Keramet olabilecek cinsten olanları da Allah'ın onlara bir lütfu değil de, bu evliya dediği kimselerin bu tür kerametleri dilediği zaman ve dilediği gibi yapabilecekleri anlamında açıklamalarla sunmaktadır. Evliya dediği bazı zatların mutlak tasarruf sahibi olduklarını ifade etmektedir. Bu tür söylemlerin küfür ve şirk olduğunda hiçbir Müslümanın kuşkusu yoktur. Her Müslüman bilir ki mutlak güç ve kudret sahibi yalnızca Allah'tır. Evliya dediği ve hatta ölü dediği kimselerin bu tür olağanüstü durumları yapması mümkün değildir. Risale-i Nur'da cennet ve cehennem İslami birçok konuda sapkın bir görüşe sahip olan Said Nursi, cennet ve cehennem hakkında da sapık bir görüşe sahiptir. Cennet ve cehennemle ilgili birkaç sözünü beraber okuyalım. Bütün kanaat ve kuvvetimle ehli imana bir hizmeti imaniye yapmak için değil yalnız dünya hayatımı ve fani makamatımı, belki lüzum olsa ahiret hayatımı ve herkesin aradığı uhrevi baki mertebelerini feda etmeyi hatta cehennemden bazı biçare ehli imanları kurtarmaya vesile olmak için lüzum olsa cenneti bırakıp cehenneme girmeyi kabul ettiğimi hakiki kardeşlerin bildikleri gibi. Müdafalar 251. Ve yine şöyle diyor. Birkaç adamın imanını kurtarmak için cehenneme girmeye hazırım. Sözler 706. Ve yine şöyle diyor. Bu hizmete yani ehli imanı dalaleti mutlakadan kurtarmaya lüzum olsa ''Dünyevi hayat gibi uhrevi hayatımı da feda etmeyi bir saadet bilirim. Binler dostlarım ve kardeşlerimin cennete girmeleri için cehennemi kabul ederim.'' Sikke-i ki Gaybi 12 Ve yine şöyle diyor, ''Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de.'' Sikke-i ki Gaybi Ve yine şöyle diyor, ''Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim.'' ''Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, yalnız 20 milyon Türk cemiyetinin değil, yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir said değil, bin said feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemalsiz kalırsa, cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül, gülistan olur.'' Tarihçe-i Hayat 600 Said Nursi'nin hafife aldığı cennet ve cehennem hakkında Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Humeze 6-7 Doğrusu biz seni gerçekten müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu değilsin. Bakara 2 Rabbinizden gelecek olan mağfirete ve takva sahipleri için hazırlanan genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Ali İmran 133. Çalışanlar bunun için azaba uğratılmamak, nimet cennetlerine kavuşmak için çalışsınlar. Saffat 61. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde tükenmeyecek nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Orada daimi ve ebedidirler. Şüphesiz en büyük mükafat Allah katındadır. Tevbe 21-22 Biz zalimler için Alevi kendilerini kuşatacak olan bir ateş hazırladık. Eğer yardım isterlerse yüzleri kızartan erinmiş maden gibi bir su ile yardım olunurlar. O su ne kötü bir içecek ve o ateş ne kötü bir dayanaktır. Kehf 29 Onlar insanın içine işleyen bir sıcağın ve kaynar suyun içinde soğukluğu ve hoşluğu olmayan Kapkara bir dumanın gölgesindedirler. Vaka 42-44 said Nursi'nin cennet ve cehennem hakkındaki bu ölçüsüz sözleri bazılarına coşkun, kendisini İslam ve Müslümanlar için feda etmeye hazır, iman için her şeyi göze almış birinin sözleri gibi gelebilir. Aslında bu sözlerde Yüce Allah'ın hem lütfunu hem de kahrını küçümseyiş, cennet ve cehennemi hafife alış, avamdan farklı olmak için bir hamaset taslayış vardır. Bu sözler adeta kulluk bilincini yitirmiş, cennet ve cehennemi zikrederken Allah'ın onca teşvik ve korkutmalarına rağmen meydan okurcasına istihfafkar ne korkusu ne de ümidi kalmış ubudiyete yakışan zillet hırkasının içinde olması gerekirken ancak rububiyete yaraşan kibir ridasına ve azamet izarına bürünmüş birinin sözleri olabilir. Cehennem içinde özel cennet. Said Nursi şöyle diyor. Diyorsunuz ki Amcası Ebu Talib'in imanı hakkında esah nedir? El cevabı. Ehli teşeyyü yani şia imanına kail. Ehli sünnetin ekserisi imanına kail değiller. Fakat benim kalbime gelen budur ki Ebu Talib Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın risaletini değil şahsını zatını gayet ciddi severdi. Onun o gayet ciddi şahsi şefkati ve muhabbeti elbette zaiye gitmeyecektir. Evet Ciddi bir surette Cenab-ı Hakk'ın Habibi Ekrem'ini sevmiş ve himaye etmiş ve taraftarlık göstermiş olan Ebu Talib'in inkara ve inada değil belki hicab ve asabiyeti kavmiye gibi hissiyate binaen makul bir iman getirmemesi üzerine cehenneme gitse de yine cehennem içinde bir nevi hususi cenneti onun hasenatına mükafeten halkedebilir. Kışta bazı yerde baharı halkettiği ve zindanda uyku vasıtasıyla bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi hususi cehennemi hususi bir nevi cennete çevirebilir. Mektubat 366 Müseyyyeb İbni Hazım radıyallahu an şöyle demiştir. Ebu Talib'e ölüm alametleri geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona geldi ve amcasının yanında Ebu Cehil İbni Hişam ile Abdullah İbni Ebu Umeyye İbnül Mughire de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'e Ey amca! ''La ilahe illallah'' kelimesini söyle de bununla Allah katında sana şefaat için hüccet getireyim dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil ile Abdullah İbni Ebu Umeyye ''Ey Ebu Talip, Abdülmuttalip milletinden yüz mü çeviriyorsun?'' diyerek men ettiler. Resulullah da amcasına tevhid kelimesini arza devam ediyordu. O ikisi de devamlı olarak kendi söylediklerini tekrar ediyorlardı. Nihayet Ebu Talip bunlara karşı söylediği son söz olarak o, Abdülmuttalip milleti üzeridir, dedi. Ve la ilahe illallah demekten çekindi. Ravi dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemin ederim ki, hakkında mağfiret dilemekten nehy muhakkak, Allah'tan senin için mağfiret isteyeceğim, dedi. Bunun üzerine Allah, kendilerinin cehennem ehlinden oldukları iyice belli olduktan sonra, yakın akraba da olsalar, müşrikler için Allah'tan ah ve mağfiret dilemek, ne peygamberin, ne de müminlerin yapacağı bir iştir. Tevbe 113 ayetini indirdi. Yine Allah subhanehu ve teala Ebu Talif hakkında ayet indirdi de Resulüne hitaben şöyle buyurdu. Sen sevdiğin kimseye hidayet edemezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet eder. O, hidayete layık olanları daha iyi bilir. Kasas 56 Bukhari rivayet etti. Ebu Said el-Hudri'den Allahu An şöyle rivayet edilmektedir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında amcası Ebu Talip anıldı da kıyamet gününde şefaatimin amcama fayda vereceğini umarım. Şefaatimle amcam topuklarına ulaşabilen ateşten bir çukura konulur da o çukurda dimağının aslı kaynar buyurdu. Bukhari rivayet etti. Nurcular kabre imanla girerler, cennetliktirler. Said-i Nursi şöyle diyor. İşaret ve beşareti kuran ifade eder ki Risale-i Nur dairesi içine girenler, tehlikede olan imanlarını kurtarıyorlar ve imanla kabre giriyorlar ve cennete gidecekler diye müjde verirler. Tarih C Hayat 277 Ve yine şöyle diyor, Evet, Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki neticeyi muhakkakası, her şeyin fevkindedir. Başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor. Birinci neticesi, sadakat ve kanaat ile Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var. Tarih C Hayat 312 İşte Risale-i Nur'daki cennet ve cehennem inancı, cehennemi arzulama, cenneti hafif görüp istememe, sahabeye cehennemi istediği iftirası, cehennemlik olduğu ve nasıl azap göreceği sabit olan Ebu Talib için cehennemin içinde cennetin yaratılacağı, nurcuların cennetlik olduğu ve birçok sapık görüş ve düşünce. imanı kurtarmaktan dem vuranlar ne yazık ki ölçüsüz sözleriyle Müslümanların cennet ve cehennem hakkındaki inançlarını alt üst etmeye teşebbüs etmişlerdir. Nur Risalelerinde cennet ve cehennem öylesine yer değiştirmiştir ki adeta cennet zindan cehennem güllük gülistanlık bazıları için Susi cennet olmuştur. Ona göre ashabın en büyüklerinden olan Ebu Bekir radıyallahu an cehenneme sadece kendisinin atılması için Allah'a yakarmakta Evliya Said Nursi ve talebeleri cenneti istememekte Said Nursi cehenneme atılmaya hazır olduğunu ilan etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce ayetinde cennet ve cehennem üzerinde durulup cennete teşvik edilip cehennemden sakındırılırken Kur'an'ın hakiki tefsiri olduğunu iddia eden Nur Risaleleri cennet ve cehennemle ilgili ayetleri Kur'an'ın ifade ettiğinin tam tersiyle tefsir etmektedir. Risale-i Nur'u anladıkça özellikle günümüzdeki nurcuların sapıklığını ve bir kişinin imanını kurtarmak için kendini feda etme fikrinin kaynağının neresi olduğunu daha iyi anlamaktayız. Kendisini feda eden abiler ve ablalar olarak tabir edilen nurculardan bazı taifeler zinayı, içkiyi, namaz kılmamayı, oruç tutmamayı ve her türlü münkeri ve pisliği bu düşünceden kaynaklanarak yapmaktadırlar. Birisinin imanına vesile olacağım diye barlarda ve pavyonlarda dolaşan Nurcu ablaların fikri altyapısının Said Nursi tautu olduğunu görmekteyiz. Başkasının imanını kurtaracağım derken kendi imanını feda etme, başkasını cennete sokacağım derken kendisini cehenneme sürükleme fikrinin kaynağı az önce kendi risalelerinde okuduğumuz gibi bu sapık tağutun sözleridir. Bu sözler çok hırslı ve gayretli birisinin abartılı sözleri değildir. Bilakis günümüzde özellikle Nurcularda şahit olduğumuz Yüzlerce gayri İslami tavırların ana kaynağıdır. Onlar zanlarınca birilerinin imanına vesile olmak için onlarca haram, küfür ve şirki rahatlıkla işlemektedirler. Onlara göre zanlarınca birisinin imanına vesile olmak için cehenneme götürecek ameller işlemek onların gözünde büyük bir fedakarlık örneğidir. Allah subhanehu ve teala her Müslümanın cehennemden ve ona vesile olan amellerden uzak durmasını, Cennete ve cennete götürecek amelleri işlemeye gayret etmesini isterken bu sapıklar ise zannlarına birisinin imanına vesile olmak için cehenneme girmeye hazır olduklarını söylerler ve cehenneme götürecek onlarca münkeri rahatlıkla işlerler. Halbuki onlar zannlarına birini cennete kazandırmak için kendisini feda ederken cennete kazandırdıklarını zannettikleri yeni nurcu da başka birisini cennete kazandırmak için kendisini cehenneme sunmaktadır. Yani bu düşünceyle her nurcu cennete kazandırdığını zannettiği birini aslında cehenneme fedai olarak kazandırmaktadır. Dolayısıyla iman ve cennete girdirme iddiaları boş bir kuruntudan öteye geçmemektedir. Said Nursi ve her suale cevap vermesi hiç kimseye soru sormaması. Sorulan herhangi bir ilmi suale bila tereddüt derhal cevap verirdi. Tarihçe-i Hayat 34 Sorulacak suallere cevap vermeye hazır bulunduğu gibi Kimseye sual sormayacağını da beyan ederek bu kararda 20 sene sebat etti. tarihçe Hayat 37 Hiçbir ulemadan soru sormazdı. 20 sene daima mucip kaldı. Bu hususta kendileri derler ki ben ulemanın ilmini inkar etmem. ale kendilerinden sual sormak fazladır. Benim ilmime şüphe edenler var ise sorsunlar onlara cevap vereyim. Şu halde sormak şüphe edenlerin hakkıdır. İctimai reçeteler 1- Said Nursi 40 sene evvel İstanbul'dayken kim ne isterse sorsun diye harikulade bir ilanat yapmıştır. Böyle had ve hududu tayin edilmeyen yani şu veya bu ilimde veya mevzuda kim ne isterse sorsun diye bir kayıt konulmadan ilanat yapmak ve neticede daima muvaffak olmak beşer tarihinde görülmemiş ve böyle ihatalı ve yüksek bir ilme sahip böyle bir İslam dahisi asr saadet müstesna şimdiye kadar zuhur etmemiştir. Sözler 720 İstanbul'daki ikametgahının kapısında bir levha asılıydı. Burada her müşkil halledilir, her suale cevap verilir fakat sual sorulmaz. tarihçe Hayat 47 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile böyle mutlak bir iddiada bulunmamıştır. İmam Bukhari sahihinde İletisam bölümünde peygamber kendisine vahiy indirilmeyen konularda sual sorulduğunda bilmiyorum der, Yahut kendisine o konuda vahiy indirilinceye kadar o soruya cevap vermezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz sana kitabı hak ile indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği biçimde hüküm veresin. Hainlerin savunucusu olma. Nisa 105 kavlinden dolayı rey ile de kıyas ile de söz söylemezdi. İsmiyle bir bap açmıştır. Hemen ardından da İbni Mesud'un radıyallahu anh şu sözünü rivayet etmiştir. Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ruhtan soruldu da o konuda ayeti indirilinceye kadar sükut etti. Nitekim aynı bapta Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh peygambere ''Ya Resulallah ben malımda nasıl hükmedeyim, malımda nasıl yapayım?'' diye sordum. Cabir Resulullah bana Nisa suresinin 11, 12 ve 13. miras ayetleri ininceye kadar hiçbir cevap vermedi dedi. Bukhari rivayet etti. Bu konuda başka bir hadis ise Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şu sözüdür. Tübbenin melun olup olmadığını bilmiyorum. Uzeyr'in peygamber olup olmadığını bilmiyorum buyurmuştur. Ebu Davud rivayet etti. Şüphesiz Allahü Teala ilmi insanlara ihsan ettikten sonra hafızalardan zorla söküp almaz. Lakin insanlardan ilmi, bilgileriyle beraber alimlerin ruhlarını kabzetmek suretiyle alır. Artık geride bir takım cahil insanlar kalır. Onlara halk tarafından dini sorular sorulur. Onlar da şahsi reyleri ve arzularıyla cevap verirler ve böylece hem halkı dalalete sürüklerler hem de kendileri saparlar. İbn Mace rivayet etti. Allah Resulü'nün bile böyle bir iddiası olmadığı halde Said Nursi nasıl olur da her soruya cevap verir? Üstelik tereddüt etmeden ve mutlak bir isabet ile Gayri İslami düşünce, ilimsizce konuşma ve onlarca sapıklığının kaynağını anladık. Lakin bu küstahlık, yalan ve kibrin kaynağı nedir? risale Nur yazarının eğitimi. Evet, Tahut Said Nursi'nin ve müşrik nurcuların şu ana kadar zikrettiğimiz birçok sapıklığının nedenini merak ediyor olabilirsiniz. Nedenlerinden bir tanesine kendi söylemleriyle açıklık getirelim. 3 aylık eğitimle, peygamberlerin bile iddia etmediğini iddia ediyor. Bir konferansta nurculardan biri şöyle demektedir. Evet o zat Said Nursi daha hali sabavette ve hiç tahsil yapmadan zevahiri kurtarmak üzere 3 aylık bir tahsil müddeti içinde ulumu evvelin ve ahirine ve ledunniyat ve hakaiki eşyaya ve esrarı kainata ve hikmeti ilahiyeye varis kılınmıştır ki şimdiye kadar böyle bir mazhariyeti ulyaya Kimse nail olmamıştır. Şu alar 542. Görüldüğü gibi bu meczup adam ve onun talebeleri ona verilen ilimin bugüne kadar hiç kimseye verilmediğini iddia etmektedirler ki buna peygamberler de dahildir. Lakin yazdığı saçmalıkların, bidatilerin, küfür ve şirk söylemlerinin bir kısmını buraya izah etmeye çalıştığımız gibi eserlerini okuyan herkes bilir ki en büyük ahman bile söylemekten haya edeceği şeyler ilim adına orada yazılmıştır. Ayrıca kainatın başından sonuna kadarki ilme, ledünni ilme, eşyanın hakikati ilmine, kainatın gizli ilimlerine sahip olduğunu ve ilahi hikmetleri bildiği de iddia edilmektedir. Yeryüzünde Adem'den Aleyhisselam günümüze kadar bu kadar büyük bir iddiada bulunan olmuş mudur? Yahut bu kadar büyük bir yalan atan olmuş mudur? Yazmış olduğu safsatalar içinde belki de en doğrusu ilimsiz ve cahil olduğunu ifade etmiş olmasıdır. Herhangi bir ilmi tahsil etmediği kendisinin ifade ettiği gibi bilinen bir hakikat olduğu için ilim adına çok büyük iddialarını sağlam bir dayanağa bağlaması gereken bu meczubun tek çıkar yolu kalmıştır ki o da ledünni veya vehbî bir ilim sahibi olduğunu iddia etmesidir. Zaten cehaletin dışında bu kadar sapıklığı bir adamda toplatan başka bir etkenin olması da düşünülemez. İşte İsmi Nur Risaleleri olarak geçen kitaptaki küfür, şirk, haram, bid'at, fesad nefidinde, tahrif ve sapıklığın, çok az bir kısmını buraya aktarıp izah etmeye gayret ettik. Makalenin uzamaması için uzun uzun izah edilmesi gereken bir konuyu özet geçmek zorunda kaldık. Amacımız Said Nursi Tağutu'nun küfür, şirk ve sapıklığının bir kısmını ortaya koymak ve yazdığı şirk ve küfür risalelerindeki sapıklığın az bir kısmına değinmekti. Nurculuk ve nurcuların bu risalenin dışındaki sapıklıklarına hiç değinemedik. Lakin şakitlerin küfür, şirk ve fesatları, Üstadlarını kat kat geçmiştir İslam devleti şu ana kadarki İslami bir devletin olmayışından istifade ederek Sapık görüşlerini yayan Ve Müslümanların kalplerini fesada uğratan bu sapıklarla Allah'ın izniyle tüm sapıklığa savaş açtığı gibi Bunlara da savaş açmıştır Allah'ın dinini tahrif eden ve İslam'ı bozan Tüm sapık fırkalara asla yaşam hakkı vermeyecektir Ve savaşımızın birinci önceliğinde bunların olduğunu hatırlatırız ''Allah'ın izniyle İslam devleti hükmettiği topraklarda bu ve buna benzer batıl fırkaların hiçbirine yaşam hakkı tanımamıştır ve Allah'ın izniyle bundan sonra da tanımayacaktır. Bizi doğru yola ileten Rabbimize hamdolsun.'' ''Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.'' Bu makale İslam devletinin resmi dergisi, Rumiyah dergisinin üçüncü sayısından alınmıştır. Ayet, hadis ve diğer kaynaklar için... Bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz. Duayı, İzzet yok dedim ben cihattan gayrı. İzzet yok dedim ben cihattan gayrı. İlim kapısında verdi dünyaladı. Dinlediğim hakkı. Yenar nikulları, sordum cennet e gider bütün yolları. Yakın yok dedi der cihattan gaidir. Yakın yok dedi der cihattan gaidir. İslam devletinde cephemi bu. Ey ninde sîlâh